Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıllanları D dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıllanları severek kabulleniyor bu yolda olanları severek kabulleniyor bu yolda olanları Gülümseyin uçakkılara hak bize yeteri değilin. Gülümseyin uçaklara, hak bize yeter deyin, Rabbimiz o uçakların üstündedir hep deyin. Rabbimiz o uçakların üstündedir hep deyin. Dünyada tarih yazıyor Allah'ın asılanları, dünyada tarih yazıyor Allah'ın asılanları.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 Vekili Allah olan o mücahit murabitdir. Vekili Allah olan o mücahit murabitdir. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl Severek kabulleniyor bu yolda olanlar. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. sağlamdur ey mücahidim cennetler bedel ister Sağlam ey mücahidim cennetler bedel ister Ya fetih ya da şehadet bu yolun sonu zafer ya fetih ya da şehadet bu yolun sonu zafer. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasılanlar. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasılanlar. Severek kabulleniyor bu yolda olanları Severek kabulleniyor bu yolda olanları Dünyada tarih yazacak Allah'ın aslanları Dünyada tarih yazacak Allah'ın aslanları İnşallah baki olacak Allah'ın aslanları İnşallah vaki olacak Allah'ın nasıl Dünyada tarih yazacak Allah'ın nasıl Dünyada tarih yazacak Allah'ın nasıl İnşallah vaki olacak Allah'ın nasıl İnşallah vaki olacak Allah'ın nasıl Allah'ın aslanları Allah'ın aslanları